Bismillahirrahmanirrahim. İna alhamdulillah. ve nes ve ve min ve min ve Ve Ve يا ايها الناس منها زوجها رجالا كثيرا ونساء الله الذي به الله كان عليكم رقيبا يا الذين ومن الله ورسوله فقد فاز الله İnna astaqal hadis Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam, vashar ve al umur muhdesatı ha, vokle Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimizel sallatu vesselamı selam getirelim. Evet i̇mam Müslim'in sahihinden Kitab-ı 6. Babı almaya devam ediyoruz. Babul Emri bil imani i Billahi Teala ve Rasulihi sallallahu aleyhi ve selleme ve şerai din ve dua ileyhi ve sual ad ve hıfzihi ve tebliğihi menlem yebluğhu İlk 3 rivayeti almıştık. i̇bn Abbas radıyallahu anh rivayetiydi. Diğer üç rivayet o da Ebu Said el Hudri'nin rivayeti. Demek ki ne yapmış? İki sahabinin rivayetini bu bapta ne yapmış? Derce etmiş. İnşallah biz e, bu ikinci kısım olan Ebu Said el Hudri radıyallahu anh'ın rivayetlerini alacağız. Evet. Kitapta Sahih Müslim'de 26 oğlu hadis. Kitab-ül İman'ında 18 oğlu hadis. Mukaddime dahil 26'ın oğlu kitab İman'da 18'in oğlu ney? Hadis. Evet alalım Gökhan. Neymiş bakalım hadis. Gâle İmam-ı Müslim Rehmehullah Gâle haddesene Yahya ibn-i Eyyub Gâle haddesene ibn-i Uleyyete Gâle haddesene Sayyid ibn-i Ebi Arubete Angatâdete Gâle haddesene Men lakiyel ghaftel lezîne Gâdimu alâ sallallahu aleyhi ve sellem Min Abdullah Qaisi bala Sa'id ve zeker min Abdullah Qaisi, qadim ala illahi, sallallahu alayhi wasallam, falı, ya Nebi Allah, inna hayun inna hayun min rabiyatı, vb. inna hayun نقدر اليك الا في اشهر الهرم فمرنا بأمر فنامر به من ورائنا bizde fe yok sen de var mı ne'muru bihi ne'muru evet f yok Na'muru ha ne'muru bihi man wara'ana ve hmm. hmm. yadkhulu bihi al-jannata idha nahnu akhazna bihi fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa ve sellem amrukum bi arba'in wa enhaakum an arba'in ügbul Allaha ve la ve aqim ve aat an arba'in an muzaffeti ma il bala dizem tanquronu evet. ftaqsifonu bhi min al kutiain ftaqlifonu fihi sende min fihi mi bihi mi bihi okudun, okudun. evet ftaqsifonu hmm. fihi min al bala evet. said alqala min temri min temri saidun aw qala min temri qala saidun aw qala min temri thumma tasubun fihi min al hatta idha sakana ghalayaanuhu sharibtumuhu hatta in ahaduhu in ahadakum aw inna in ahaduhum la fil qawmi rajul اسابته جراحه كزالك قال و كنت اخبارها هيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ففيما نشرب يا رسول الله قال في اسقية ادم التي ادمي ادمي ادمي على افواهها فقالوا يا نبي الله İnna ardına kisiret el dirzanib. İnna ardına. İnna ardına kisiret el dirzanib. Ve la tabqa bıha eskiye el ademi. Ademi. sallallahu aleyhi ve sellem'' Ve in akalt hal dirzanu. Ve in. Ve in. Akalat hal hal dirzanu. Ve in akalat hal dirzanu. in akalat hal dirzanu sallallahu aleyhi Evet. Gördüğünüz gibi İbn Abbas radıyallan rivayetinde zikredilen hususlarla hemen hemen başlangıcı itibariyle hadis ne? müşterek ama sonu itibarıyla burada peygamber Efendimiz sallallahu soru tevcihi var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da o soruya cevabı var. Nedir nakir? Yani nakir neyle yapılır? Ne halde üretilir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buna vermiş olduğu cevap var ve adamcağızın üstelemesi üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da onun e, iki ile alakalı methi var. Evet, yani demek ki rivayetleri ne yapmak lazım? Bütün tarikleriyle, bütün elfazıyla almak lazım ki rivayet bize ne yapsın? Genel anlamda bir fikir versin değil mi? <gülüyor> yani birbirini tamamlıyor. Evet. Bu iki rivayeti Ebu Said el-Hudri'nin diğer iki rivayetten en sayı olanı. Evet. Diğerleri de say ama bu en sayı olanı. Tercümesini alalım şöyle. Bize Yahya bin Eyüp rivayet etti. Dedi ki bize İbni Uleyye rivayet etti. Dedi ki evet, İbni Uleyye dedi. İsmail İbni Uleyye altta var. Devam edelim. Bize Said Ubn Ebi Arube ki burada Said bin Ebu Arube ne yani işin özü evet Katader'den nakle rivayet etti. Katade demiş ki evet Kimmiş Said bin Ebu Arube? Oku. Ebu Nadir Said bin Ebu Arube. Basra'da yaşamıştır. Hiç evlenmediği için zürriyeti yoktur. Yahya bin Ma'inin beyanına göre 142 tarihinde bildiği hadisleri karıştırmaya başlamıştır. Bu hadiste onlardandır ve bu Arubenin Ar adı Mihrandır. Evet. Yani 156'da vefat etmiş. Ee, Yahya ibn Mayin'in beyanına göre 142 tarihlerinde bildiği hadisleri karıştırmaya başlamış. İhtilat dediğimiz olay. Ee, bu hadiste onlardandır diyor bakalım. E, bu konuda İmam Neve ve diğerleri ne söyleyecek? Ebu bu adı da Mihrandır diyor. Evet. O kimden? Evet. Katade. Evet. Eee Katade. Evet İbn Diame es sadûsi Evet devam et. Katade demiş ki. Katade demiş ki. Diğer eğer zaten arkadaşlar rivayetlere bakarsa ha. Diğer rivayetlere bakarsak diğer rivayetler İbn Ebi Cemre vasıtasıyla ne yapıyordu? Ha. İbn Abbas'tan rivayet ediyordu. Şimdi burada Katade ne yapıyor? Olaya bakın kime Vardıracak evet ne demiş Katade Katade demiş ki bize Abdülkays Kabilesinden Resulullah sallallahu Aleyhi ve selleme gelen heyetle Görüşen biri rivayet etti Said demiş ki evet Ne diyor evet bize Abdülkays kabilesinden Resulullah Sallallahu Aleyhi ve selleme gelen heyetle Görüşen biri rivayet etti Yani burada Katade Doğrudan kendi bunu ne yapmıyor Resulullah sallallahu alamıyor Tabiinden değil mi ya ney Ha, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelen evet. O ney? Heyetle görüşen biri kendisine ne yapmış? Rivayet etmiş. Biri derken ha, o biri kim? Kendisi derken yani orada sadece Katade yok. Başkaları da var. Bize rivayet etti diyor. Ama bize bunu nakleden kim? Katade bin Deame Es Sedusi. Evet. Said demiş ki Evet. kim bu Said? Said bin Ebi Arube mi? Kim bu? Oku. Oku. Katade Ebu Nadra'dan onunla Ebu Said Hudri'den nakle rivayet etti. Bu ne şöyle demek. Şimdi anladık. Kimmiş bu e, Said? Said bin Ebi Arube. Rivayette geçen Said bin Ebi Arube. Said bin Ebi Arube bunu kimden rivayet ediyor bize? Katade'den. Ama Katade bunu kimden rivayet ediyor? Hayır. Ha, Ebu Nadra'dan Kimden? Ebu Nadra. Şimdi ilkinde ne diyordu Katade? Resulullah'a gelen heyetten biri. Kimmiş o? Ebu Nadra. Burada o meydana çıkıyor. Ebu Nadra. Kimmiş Ebu Nadra? Ebu Nadra el Mönzir bin Malik. Basırlı. Evet. Kimden o da? Ebu Said el Kudri'den. İsmini hatırlayan var mı? Sa'd bin Malik. Hatırladık değil mi? Saat bin Malik bin Sina. bin Sina. Evet. Meşhur. Ebu Said el-Hudri. Künyesi. Almıştık hakkında bilgi. Ee, evet. Devam edelim. Abdülkaç kabilesinden bir takım insanlar, insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ya Nebi Allah. Bizler Rabia'dan bir cemaatiz. İşte Rabia biliyorsunuz bir neydi? Koldu değil mi? Evet. ha. Senin aramızda modern kafirler vardır. Bu sebeple haram aylardan başka zamanlarda sana gelemiyoruz. Şimdi bize öyle bir şey emret ki onu bizden sonra gelenler emredelim ve onu yaptığımız takdirde biz de onunla cennete girelim. Evet bizden sonra gelenler dedi. Halbuki yani men vera ena lafzı da geçiyordu değil mi hatırlarsanız? Yani geride bıraktıklarımız anlamında ne yapıyordu arkadaşlar? Çıkıyordu değil mi? Geride bıraktıklarımız ne'muru bihi men vera ena o da çıkıyor evet devam edelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size dört şey emrediyorum dört şeyden de sizi nehy Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi şerik koşmayın namaza dost doğru kılın zekatı verin ramazanı tutun ganimetlerin 5'te 1'ine verin buyurdu heyet ya nebi Allah nakir hakkında malumatın var mı dediler Heh, şimdi ee, ne diyor işte diyor size dört şeyi emrediyorum Dört şeyden de ne yapıyorum? Nehy ediyorum diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Evet. Ee, nedir o emrettikleri? Nedir o emrettikleri arkadaşlar? Allah'a ibadet. Hiçbir şey şirk koşmama bir. Namazı dost doğru kılma iki. Zekatı verme üç. Ramazanı tutma dört. Ganimetlerin beşte birini verme beş. E, nasıl olacak bu? Biz bu meseleyi ne yapmıştık? değinmiştik hatırlıyorsunuz değil mi evet. He, bu müstakil olarak da ne yapılmıyordu He, telakki edilmiyordu yani bu özel bir vasıftı onlara has Cihat böyle yok. diyen evet cihatla alakalıydı diyen ulema da var ama e, şimdi burada benim dikkatimi çeken hadisin tercümesinde bir cümle düşmüş ya nebi Allah nakir hakkında malumatın var mı dediler halbuki e, dört şeyden de ne yapıyorum diyordu nehyediyorum dubba, hantem, müzeffet ve nakir. Burada o düşmüş. Bakın hemen ne yapacağız? Onu oraya katacağız. Heh. Demek ki burada ne yapmış? Düşmüş. Yani bu mütercimden de kaynaklanabilir. Dizgiden de kaynaklanabilir. Onu bilemiyoruz artık. Allah o alem. Heh. Neydi o? Dört şeyden buyurdu diyor ya. Verin. birinde verin buyurdu ya. Ondan sonra dört şeyden de nehy ediyorum. Dört şeyden de nehy diyorum He. Nedir o? Dubba, hante, müzeffet ve nakir. Bunun üzerine nakir nedir diyorlar. Anladık mı Harun abi? Yani o düşmüş orada. Kitapta yok. Evet. Kitaptan ne yapmış? Düşmüş. Evet. Evet. Şimdi oku. Doğru haliyle. Heyet mi? Evet. Heyet. Dört şeyden yok. Ondan önce dört şeyden de. Dört şeyden de ne ediyorum? Evet. Ba, hantem, müzeffet ve nakirden. Heyet. Ya Nebiyallah. Bunun üzerine mesela orada bunun üzerine heyet bunun üzerine heyet Ya Nebiyallah. Nakir hakkında malumatın var mı? dediler. Yani şimdi peygamber efendimiz nakir diyor ama şimdi nakir hakkında ha? malumatın var mı derken birazdan e, Şari bir an, şey yapacak, meseleye kısmen temas edecek. Yani sen nakirin ne olduğunu da bilir misin? Yani nakir nedir? Yani burada hani kendileri bilmez. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ne yaparlar? Ne olduğunu açıklaması için soruda sorabilirler. Kendileri de bilir ama Peygamber Efendimizin bilmesine de ne yapmış olabilirler? Şaşırmış olabilirler. İkisi de olabilir. Anladık değil mi? Yani bunu Kendilerine yapmaz bilmez. Peygamber Efendimiz'e nakir deyince anlamamışlar. Bunun üzerine nakir nedir sormuşlar. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal bilirler. Ama Peygamber Efendimiz'in onu zikretmesi gariplerine gitmiş de ne yapabilir? Olabilir. Çünkü Araplar da kabileler arasında he, ney? farklı şeyleri mayalayıp farklı içki üretmene yaygın o dönemde. Anlatabildim mi? Yani her bölgenin ne Farklı şeyden ne Bir şeyi mayalayıp içki üretmesi farklı olduğu gibi mayalama şekli de farklı. Kullandıkları kapkanak, kaçak nedir? O da ne? Farklı. Onu şimdi burada kısmen şey yapacak, zikredecek. Evet. Okul. Ya Nebiye Allah, nakir hakkında malumatın var mı? Dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hay hay bir hurma kötüdür. Onu, onu oyar, içine ufak hurmalardan atarsınız buyurdu. Evet diyor. Bir hurma kütüğü, o kütüğü oyuyorsunuz ve içine ufak hurmaları atıyorsunuz. Büyükleri de değil. Ufakları atıyorsunuz, evet. Said demiş ki... Gene yahut, kim o? Said bin Ebi Arube, evet. Said demiş ki, yahut kuru hurma atarsın dedi. Hmm. Ve ya, da, ya da küçük hurma değil yani ne? Kuru hurma. Evet. Ve sözüne devamla sonra içine su dökersin. Yani Resulullah sözüne devamla. Ne yaptık? Hurma kütüğünü oyduk. içine küçük ya da kuru hurma ne yaptık? Attık sonra ta ki, su döktük içine. Ha? Ta ki galeyanı yatıştırma onu Galayan Galeyan ha. köpürmesi değil mi? Fokurdaması. Yatıştırma onu içersiniz. Evet. Hatta sizden biriniz Yahut onlardan biri amcasının oğlunu kılıçla pekala vurur duymuşlar. Sizden biriniz ya da onlardan biri rivayette geçiyor ya. Heh, rivayette ne yapıyor? Geçiyor değil mi? İnna ahadakum ev İnna ahadakum. Ne yapar? İçerdi onu kafayı bulur. Yani amcasının oğlu olduğuna bakmaz, kılıçla vurur onu öldürür demek. Ki asıl olan ne Nasıl mayalandığı değil, aklı zahil edip etmedi. Evet devam edelim. Devam. O cemaatin içinde kendisine bu guna hı hı. günah mı? Devam et. Bu günah. Bir yara isabetmiş, isabet etmiş bir adam varmış. Hı. O zat şunları söylemiş. Evet. O cemaatin içerisinde diyor. Evet. Evet. Ciraha kelimesi. Heh. Evet. Yani e, orada buna herhalde muhtemelen farsça bir kelime bakmak lazım. Cıraha demek işte yara. Yara demek. Evet. Yani evet. Kendisine bir yara isabet etmiş bir adam varmış. O zat şunları söylemiş. Evet. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü ve sellem amcasının oğlunu ne yapar? Vurur, öldürür deyince he, oradaki Adamlardan bir tanesi de ne demiş? Ha. ve fil kavmi raculun esabet hucrahatun. Ne yapmış kendisine bir Yara isabet etmiş. Evet. Kevelik aynen Peygamber Efendimiz ne yaptığı gibi, anlattığı gibi, zikrettiği gibi. Evet devam et. Uzat şunları söylemiş. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e utandığıma bu yarımı gizliyorum. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi Uzat şöyle demiş. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan utandığım he, utanmam nedeniyle bu yarayı ne yapıyorum? Gizliyordum. Evet. Devam et. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın mezkur izahatı üzerine o halde biz ne içinden su içeceğiz ya Resulullah dedim. He, yani şimdi e, adamda bir yara var isabet etmiş, eser bırakmış. iz bırakmış. He, yani e, muhtemelen buna burada iz de olabilir. Bakarız. Farsça bir kelime. Bu Arapça bir kelime değil. Ha. Ee, adamcağız bunu gizliyor. Çünkü belli bir olaydan dolayı olmuş. Ha. Ama ha, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü da bu izahatı verince o da diyor ki yani e, biz neyin içinden su içeceğiz? Yani neden su içeceğiz? Hangi kaptan içeceğiz? Evet. Ne diyor? Ağızları bağlanan dere su kaplarından buyurdular. Evet. Ağızları bağlanan deri su kaplarından. Evet. Devam. Gelen evet. Ya Resulullah, bizim arazimiz çok sıçanlıktır. Evet. Burada deriden ma mamul su kapları duramaz dediler. Evet, çok fazla ne var? Sıçan varır. Haşarat var. Haşerat var. Ha. Orada deriden mamul. Yani ne demek mamul? mamul? Yapılmış, imal edilmiş. Su kapları duramaz dediler. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise üç defa onları farelerde de ise Onları fareler de yese, onları fareler de yese buyrular. Yani velev fareler yesin. Dediği yer ya, velev fareler yesin. Helal olan bu. Diğer yola ne yapmayacaksınız? Yeltenmeyeceksiniz. Üç defa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi tekrarladı mı o işin ehemmiyeti orada ne yapar? Mevzu bahisidir. Ebu Zerin burnunun tersine de gitse... Ebu Zer'in burnunun tersine de gitse, Ebu Zer'in burnunun tersine de gitse değil mi? Aynen orada olduğu gibi. Evet, devam edelim. Saat demiş ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkayıs'ın eşecine... Hadi. Ki eşec biliyorsunuz, eşec. Evet, kimdi o? Kimdi o? Diğer rivayetlerde geçmişti. Kays evet, evet. Evet, kimdi yani? Eşec'in vazifesi neydi? K ne yapan adamdı? Büzene, k k evet, Mekt k evet, evet, evet, Ha? Hakikaten. Hakikaten sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Vakar ve teenni buyurmuş. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhissellem ne diyor? Hakikaten sende Allah'ın sevdiği iki ne var? Haslet var. Vakar ve teenni. Evet. Hadis bu. Bakalım e, Ahmet Davutoğlu Hoca Allah rahmet eylesin şerhinde ne bilgiler vermiş bize? Evet devam edelim. Hadisin ravilerinden Saîd bin Ebi Arube ölümünün sonuna doğru bunamış ve bildiği hadisleri karıştırmaya başlamıştır. Kayde icabı söylenenlerin sağlamken rivayet ettikleri Kayde icabı böylelerin. Böylelerin sağlamken rivayet ettikleri makbul. Bunadıktan sonra rivayet ettikleri ile hangi devirde rivayet ettikleri şüpheli olanlar merduttur? Evet, kayde icabı, kural icabı gereği böylelerin yani böyle ravilerin belli bir yaştan sonra bunayan ravilerin sağlamken yani bunama dönünce rivayet ettikleri makbul. Bunadıktan sonra rivayet ettikleri ile Hangi devrede rivayet ettikleri şüpheli olanlar merduttur? Yani ne demek istiyor? İhtilat dediğimiz bunama yani hafızayı kaybetme. Değil mi? Ha. Ondan önce rivayet ettikleri biliniyorsa problem yok. O makbul. Ama yok. Ha. Ondan sonra rivayet ettiği biliniyorsa zaten merdut. Ama ne zaman rivayet ettiği bilinmiyorsa yani bunamadan önce mi sonra mı? E din, din olduğu için o da ne olur? şüpheli olur, merdut olur. Ta ki başka bir rabi onu ne yapar? Başka bir kanaldan ne yapar? Rivayet ederse. Evet, devam edelim. Sahih sahih'in bu gibi zevattan rivayet edilen hadisler sıhhat devirlerine yani bunamazlar önceki zamanlara ayır kabul edilir. Evet. He işte bakın demin ne demişti dipnotta? Yahya bin Maîn işte ne demişti? Bu hadis de onlardandı demişti. Halbuki hayır. Eğer Buhari ve Müslim rivayet ediyorsa bu bir bilgiye istinaden rivayettir. Yani bu ihtilattan yani buna bunamadan önceki neydir Rivayetidir ve ulema bunu böyle ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Bu salt bir iddia değildir. Ya yani ney? Bizzat tarih düşünmüştür onun bunamadan önce rivayet ettiğine dair. Ya da başka raviler yani bunamayan raviler de bunu ne yapmışlardır? Rivayet etmişlerdir. Şimdi burada Said bin Ebi Arube dedik ya. Heh, birazdan zaten e, farklı bir kanaldan bunu verecek. Diğer iki rivayet ne işe yarıyor? İşte bu işe yarıyor. Evet devam edelim. Evet. Şimdi bir sünnet ingercisi görse bak aa işte gördüm hemen şu dipnottan yola çıkarak müslim bile bunayan adamın rivayetini almışlar değil mi? Balıklama atlar. Hazine buldu. Evet devam edelim. Genel heyetin nakir hakkında malumatım var mıdır? diye sormaları onun bilmediğini zanetkir içindir. Ha, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onu Bilmediğini zannettikleri için yani dediğim de var ama. Yani ya kendileri bilmiyor? Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Ya da kendileri biliyor ama Peygamber Efendimiz'in bilmesine şaşırıyorlar. Yani bilmediğini zannediyorlar. Çünkü niye dediğimi her kavmin neyi var? Bir mayalama şekli var. Burada da nakir geçiyor. Yani belki heh, şey vardır mesela. Müzeffet vardır. Kimde? Haşimilerde. Dubba vardır mesela diyelim Haşimilerde. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın neyinde? Ha. Yetiştiği çevrede. Mesela. Ha. Her bölgenin farklı. Evet devam edelim. Devam. Çünkü Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam yaşadığı yerlerde bu kap kullanılmazdı. Ne gördünüz mü? Ha, nakir kabı ne yapılmıyormuş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı yerde kullanılmıyor. Yani daha çok burada Medine değil de kastedilen ne? Mekke. Ha. Yani yetiştiği ortam. Peki Medine'de de kullanılıyor muydu? Medine'de de kullanılmıyordu aslında. Ha. Daha neyindi? Güneyindi bu Yemen'e doğru. Ama yani şimdi e, gözden kaçırdıkları bir şey var. Mekke ve Medine. Özellikle Mekke. Yani e, haç için ne yapıyor? Pek çok insan oraya ne yapıyor? Geliyor. İster güneyden ister kuzeyden. ister batıdan ister doğudan. Yani kültürlerin birleştiği nokta. velevki İslam'dan önce bile olsun. İbrahim'i adet değiştirilmiş olarak da olsa ne yapıyor? Devam ettiriliyor. Yani e, Ama Peygamber Efendimiz'in bilmesine şaşırıyorlar. Onun için soruyorlar. Yani önce ne yapıyorlar? Yani nakiri ifade edince Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam yani şaşırıyorlar. Yani, yani herhalde bilmez ya bir soralım diyorlar. Ama cevabı da ne yapıyorlar? Alıyorlar. Yani bu tercihi burada ne yapmış? İfade etmiş şarihe. Evet devam edelim. Feteksifuna kelimesi ve ve ve Tezifune şeklinde de rivayet edilmiştir. Evet. Hatta bazı rivayetlerde bu fiillerin ifal bağımından kullanıldığı görülmüştür. Yani o zaman ne olur? Ve tudufune ve tuzifune olur değil mi? İfal olursa yani he, ne olur? He, tudufune ve tuzifune olur. Ama normalde burada tedifune ve tezifune şeklinde. evet. Hı. Bununla beraber bütün şekiller, şek şekillerinde bu kelime karıştırmak manasına gelmek. Yani hangi şekilde olursa olsun, ne olsun, tedifune, tedifune ya da tudifune ya da tudifune olsun, karıştırmak. O anlama gelir. Evet. Kutaya bir nevi bir nevi ufak hurmadır. Hurmanın koruğudur diyenler de vardır. He, bir nevi ney? Ufak hurma ya da hurmanın neyi? Koruğudur diyen ki biz buna ne diyoruz? Ya ufak ya da yaş hurma değil mi? Kuru mu? Ney? Kuru. Niye yaş değil? Neden? Bozulmuş. Ya yaşurmayı daha çok yerler donda. Yaşurmayı daha çok ne yaparlar? Yerler. Taze olduğu için. Ha. Evet. Devam edin. Sizden veriniz. Yahut onlardan biri amcası oğlunu kılıçla vurur. Cümlesinin manası şudur. Bir kimse bu şekilde içtiğimiz sarhoş olur. Aklı gider ve sarhoşluk kendisini cüshuşure getirir cuşu huruşa getirir mesela. Bunlar hep farsça kelimeler. Cuşu huruş. Evet. Yani taşkınlık. Hı, evet. Nihayet o derece coşar ki en ziyade sevdiği dostu ve akrabası olan amcası oğlunu bile vurur. Bu da şüphesiz pek büyük bir pek büyük bir Yani hisattır. kendi kardeşine dememiş amcaoğlunu, değil Çünkü amcaoğlu da Araplarda kardeş hükmündedir. Amcanın baba hükmünde olduğu gibi. Çünkü akrabalık bağları çok nedir? Kuvvetlidir, güçlüdür. Evet. Yani Araplarda, özellikle Bedevi kültürü yaşayan Araplarda böyle amcası oğluyla küs olan pek yoktur yani. Kardeşiyle küs olan da pek yoktur. Ama kuzeye geldikçe oran yüzde 70'lere 80'lere çıkar. Evet. Karadeniz'e kadar. Evet, devam edin. Bu da şüphesiz pek büyük, pek büyük bir fesattır. Demek olur ki hadis-i şerif'te iskinin en büyük mazarratı, yani zararları zikredilmek suretiyle sahir zamanına tenbih ve işaret buyurmuştur. Yani peygamber efendimiz haram dememiş doğrudan ama öyle bir şey ortaya koymuş ki yani artık anla yani sen onu içer, affedersin yani bugün amcanın oğlunu, yarın kardeşini, ertesi günde kendi oğlunu ne yaparsın kılıçla kesersin. Karını kesersin. Anneni kesersin. E bütün kötülüklerin anası demiyor maalesef la vesselam illallah hakikaten öyle. Adam işkici, cinneti geçiriyor bir bakmışsın. Çol çocuğu herkesi delilikteşik etmiş. E onun bir ötesi zaten içki değil. Yani ne? uyuşturucu. Ne fark var? Hiçbir fark yok. Aynı noktada birleşiyor. Aklın ne yapması? Hükümranlığını yitirmesi, onun yerine doğrudan şeytanın hükümranlığını ne yapması? Kurması. Akıl gidince Şeytan çok daha kuvvetli bir şekilde ne yapıyor? Devreye giriyor. Evet. Devam edelim. Sizden biriniz, Cavud, onlardan biri ifadesi ravinin şeklini göster. Yani ravinin şüphesi. Ya Peygamber Efendimiz sizden birinin amcasının oğlunu kılıçla vurur dedi ya da onlardan biri. Çok da bir şey değişmiyor. Evet. Hiyetin içindeki yaralı zatın ismi Cehmü Gülü Kusem'dir. Evet. Yani hani adam diyor ki yaralıydı ya hani gizlemiş onu Peygamber Efendimiz'den. Bu adamın ismi Cehmübni Kusem, evet. Bu zat tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu şekilde sarhoş olan amca solu tarafından bacağından yaralanmıştı. Yani tıpkı Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi. Yani amcasının oğlu ne yapmış? İçmiş, sarhoş olmuş, onu bacağından yaralamış. Evet. Onun için de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden utanıyor ve yaralı olduğunu ondan gizliyordu. Evet, utanıyor Peygamber Efendimizden, yaralı olduğunu gizliyor. Yani yaralı olmaktan utanmıyor. Bu olaydan dolayı yaralı olmaktan utanıyor. Ondan gizliyor. Evet. Çünkü amcaoğlu tarafından vurulmak çok kötü bir şey. Ulan ne ihanet ettin de ne hainlik ettin de vurdun derler adama değil mi? Yani. şu Araplar da böyle. Evet. Devam. Hı. Lakin tahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz müvvetine bu da bir nişane olmak üzere gayetten haber vererek meskul yarayı olduğu gibi anlattı. Evet, yani işte mucizelerden bir tanesi ki nübüvveti yani doğrudan onun ismini vermiyor ama sizden biriniz diyor ya da onlardan birisi diyor. <gülüyor> evet, evet. Sizden biriniz ya da onlardan birisi. Yani düşünebiliyor musunuz? Ya, Yani olan bir vaka. Cibril bildirmiş demek ki. Kendi bilmesi ne değil? Mümkün değil. mümkün değil. Demek ki Cibril bildirmiş. Evet. Devam edelim. Fi eskiyeti edemilleti ademilleti yulasu ala Cümlesi ekseri ağz as, ekseri asıl musalarda bu şekilde rivayet edilmişse de bazı rivayetlerde evet. Yulasu. Yulasu Hayır, fail denildiği hım. Denildiği görülmüştür. Bunların ikisinin manası da sahildir. Evet. Zira birinci rivayete göre mana deri kapların ağızlarına ip dolanarak onunla bağlanırlar. İkinciye göre su kapları ağızlarından bağlanılır demek olur. Yani nasıl bir deri kap bu? Ya yani e, ağızlarında ip vardır onu ona ne yaparsın? Dolarsın bağlanır akmaz. Ya da doğrudan ağızlarından bağlanır. E yani gene iple bağlanıyor tabii. Heh. Ya da bir tıpası var. O tıpada ne yapılabilir? Konabilir. Evet. Devam edelim. Hı. İnne, İnne, İnne Erdana Kesiratul Cizzanu cümlesi. Kefirul. Kesilmiyor. Evet, onun fazla. Evet. Kesirul Cizzanu. Evet. Sekilde olmuş rivayet olumuş? Çokça. He. Devam. Cirzan, Cuzarın cemidir. Cuzarın. Cuzarın cemidir. Manası bazılarına göre bir nevi faredir. Diğer bazılarına göre erkek fareler, farelerdir. Mutlak surette fare de diyenler de var Çöl faresi bu. Bu çöl faresi. Cırzan dedikleri çöl faresi. Evet. He. Abdülkaz heyeti Şeriat-ı Muhammedi'nin kolaylık üzerine kurulmuş bir din ilahi olduğunu bildikleri için yerlerinin çok farelik olduğunu söylemekle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu bapta bir ruhsat ümit etmişlerse Yani de, o kadar biliyorlar. Yani İslam dini, kolaylık dini Peygamber'e sallallahu sunduğumuz sebep de makul bir sebep. Yani çok fare var. Gelir yerler o deriyi. He. Yani bir ihtimal Peygamber Efendimiz bize ne yapar? Ruhsat verir. Şeklinde itikat etmişler. Evet. Devam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine ruhsat vermemiştir. Çünkü farelerden korunmanın ruhsat icabet ettirecek derecede güç bir iş olduğunu kabul et Yani farelerden korumak, yani he, ruhsat icabet ettirecek derecede bir güç iş değil. Yani şimdi düşün, fare var diye, mesela fare var diye he, e, peynir yemeyeceğiz mi? Tersi olarak düşün. Yemeyeceğiz mi? Fare var diye, he, ekmek yemeyeceğiz mi? Zıttı da mümkün. Hocam burada kaptan Derin mi yoksa sarhoş olmamaları. Yani bir. Ya, o da var, o da var. Ama Peygamber e silahatüren suyu bile o kabın içine koydurmuyor. İlla da neye koyacaksınız diyor? Deri damacanaya koyacaksınız. Onlar da diyor ama ne var diyor içinde? O, o, o. Heh, heh, ne var diyor? Fare var diyor. Bölgemizde gelir yer. Evet. Ki deri de daha önceki rivayetlerde geçti. Şıra bile olsa ne yapmıyor? Mayalanmıyor hatırladınız değil mi? Ha, mayalanmıyor. Acil, yani işte. Evet de. evet tabi Galayan yaptırıyor kimyasal bir evet etki yapıyor onu şey yapıyor işte evet. harekete geçiriyor diyelim yani mümkün evet devam edelim ve fareler yese dahi suyu deri kaplardan içmelerinin gerektiğini ilk evet. defa tekrarlayarak beyan Yani Yese bile bu böyle Peygamberi sallāhu e sallamın fermanı bu yönde. Evet. Şimdi bakın daha önce geçen bölümleri açıklamadı ama direkt konumuzla alakalı bölüm neydi? Allah'a ibadet etme, ona hiçbir şey işip koşmama, namazı dost doğru kılma, zekatı verme, Ramazan orucunu tutma ve ne yapma? Ganimetin beşte birini ne yapma? Verme değil mi? Heh. Önceki rivayetlere baktığımızda gene. Ne vardı? Allah'a iman vardı ki onu açıklamıştı. Şehadetü en la illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Namazı kılma, zekatı verme. Yine Ramazan orucunu tutma. Ganimetin ne yapmak? Beşte birini ne yapma arkadaşlar? Verme. Şöyle rivayetlere bir göz geçiriyoruz ve bunları ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yine he, ilkinde ne vardı? Şehadetü en la ilahe illallah vardı. Namaz vardı, zekat vardı. Orada oruç yoktu. Burada var. Ve ne yapma? Ne yapma? Ganimetin beşte birini verme. Demek ki haç rivayeti ne yapmadı burada? Geçmedi. Henüz ne yapmadı? hac rivayeti geçmedi. E burada yok diye haç yok. O da başka rivayetlerde mevcut. Evet şimdi bir sonraki rivayeti alalım. Bir sonraki rivayeti. Bakalım Said bin Ebu ar Badem mi bu Evet. Devam edelim. Gala limağullu Müslim rahmetullah. Gala Muhammed bunu usanna. Gopnu Beşşar'in. Gala sana bunu Ebi Adî'in. Abidin ibn Saidin Evet. An katade taqala fe lat sana ghayru wahidin laqa zalika al wafta wa an Ebi Said ibn Khudri an wafta Abdul Qais lamma qadma ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem bi misl hadisi ibn Ulayye ta ghayra an fihi wa tazi ve tazifuna fihi min al utayai au Evet, temri. Temri vel ve velem yekul kâle sa'idun Evet, evet. Yine bu Said bin Ebi Arube şey, kanalıyla ne yapmış? Gelen bir rivayet. Evet. Oku tercümesini. Bana Muhammed bin el-Müsenna ile İbn beşer rivayet ettiler dediler evet. ki. Şimdi burada İmam Müslim bana diyor. Demek ki imam Müslim var sadece değil mi? İki kişi yani iki hocası tek değil. Muhammed bin El müsenna ile İbin Beşşar. İlkinde bize demişti kimdi o? Yahya bin Eyüp. Evet. Devam. Bize İbn Ebi Adi. Evet. Bu ikisi de diyor ki bize İbn Ebi Adi rivayet etti. Diğerinde de. Yahya'ya İbni Uleyye Yani İsmail İbni Uleyye He, Demek ki ne oldu arkadaşlar e, Şeyhinin şeyhinde Ne yaptı İleriye yönelik ney Bir değişiklik olacak çünkü niye İlk rivayette Şeyhinin şeyhi İbni Uleyye Said bin Ebi Arube'den O da kimden rivayet ediyordu Katade'den Burada ise Said bin Ebi Arube'den İbni Uleyye değil kim i̇bn Ebi adi rivayet ediyor. Anladık mı? Çok önemli. He, şimdi bakın. Burada he, nerede birleşti rivayet? Said bin Ebi Arube. Müşterek bu abi bu. Anladık mı? Said'e kadar ayrı. Said'de birleşti. İlk rivayette Said'den İbni Uley'e rivayet etmişti. Burada kim rivayet etti? İbn-i Ebi Adi. Şimdi ne yaptı İbn-i Ebi Adi? Said'den. Demek ki bu da Said İbn-i Ebi Arubeden rivayet. O kimden? Evet devam et. Hı? O da Katadeden nakle rivayet etti. Katadı. Kimmiş İbn-i Ebi Adi? i̇bn Ebi Adi Muhammed bin İbrahim Basra'da olup Basır'da olup Azatlı'lardandır. Evet. Şimdi neden 194 Tecrü ölmüş? Neden? Neden? bakın neden şimdi burada he, yani e, İbni Ebi Arube'den iki farklı ravinin rivayetine yer verdi neden problemli ravi dedik ya biz İbn Ebi Arube'ye yani ne acaba bunamadan önce mi bunamadan sonra mı rivayet etti İki farklı talebesinden onun rivayetini aldı iki farklı talebesinden ve bu iki farklı talebenin de yaşça farkı var biri yaşça daha büyük, biri yaşça daha küçük. He, yani demek istiyor ki İmam Müslim, he, burabilerden velev ki biri bunamadan sonra alsa öbürkü önce almıştır. Yaş var. Yaş var. Görüyor musunuz inceliği? Ama bir sonraki rivayette alacağız. He. Yani e, İbni Ebi Arube'nin e, adı bile geçmeyecek. Farklı bir kanaldan bunu bize rivayet edecek. İşte incelik. Şimdi anlamıyorlar tabii yani sünnetle iştigal etmeyen adam bu incelikleri anlamaz. Senet ilmi zor bir ilim arkadaşlar. Öyle yani ben işte okudum da anladım değil. Bakın yani niye ben bunu vurguluyorum? Birazdan ama İmam Müslim zaten bunu vurgalayacak. Diyecek ki he, yani özellikle bu ibareyi ne yapacak? Kullanacak İbni Uleyye'nin ki İbni Uleyye'nin ki gibi rivayet etti. Kim? Kim? Kim İbnu Ha hayır. Hay bak İbnu Uleyye gibi rivayet etti. Kim rivayet etti İbnu Uleyye gibi? İbni Ebi Adi. Çünkü aynı tabakada onlar. İkisi de kimin talebesi? Sa'id bin Ebi Aruban'ın talebesi. Evet, şimdi okuyalım. Katade ne diyor? Katade bana o heyetle görüşen birçok kimseler rivayet etti. He, şimdi bakın deminkinde Katade Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la görüşen heyetten biri. Daha sonra da onu kim olduğunu Ebu Nadr olduğunu söyledi. Burada diyor ki he, yani biri değil birçok kimse evet demiş ve Ebu Nadra'nın Ebu Said-i Hudri'den rivayeten Abdülkaş heyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldikleri zaman Ki onlardan biri de kim? Ebu Nadra. Birçok kimseden biri kim? Ebu Nadra. Öbür bir kimseydi o da Ebu Nadra'ydı. Demek ki başkaları da var. Anladık değil mi? Evet ne yapmış o kimse? geldiği zaman ilaahiri hadisini İbni Uleyyenki gibi rivayet ilaahiri yani sonuna kadar hadisini evet İbni Uleyyenki gibi rivayet ettiğini söylemiş. Şu heh. kadar var ki bu iki rivayet iki kim bu İbni Uleyyenki gibi rivayet eden? İbni Ebi Adi. Adi. Evet. Ne demiş? Şu kadar var ki bu rivayette içinde ufak kurma ve kuru hurma ile suyu karıştırırsınız ibaresi vardır ama Said'in yahut kuru hurmadan dedi sözünü zikletmemiş. Evet. He, Said bin Ebi Arube'nin kuru hurmadan yahut diyor e ya, yahut ev demişti. Veya yahut. Kuru hurmadan he, sözünü ne yapmadı? Nakletmedi. Kim nakletmedi? İbni Ebi Adi. Kim o veya kuru hurmadan lafzını nakletti Said bin Ebi Arube'den? İbni Uleyye. Şimdi İmam Müslim'in Buhar'ın özelliği bu. Buhari olsa ne yapardı? Bunların metinlerini teker teker verirdi. Hayır misli, benzeri, farklılık. Bak ne kadar. Metin kritiğini görüyor musunuz? Nasıl gözünden kaçmamış? Bugün bile he, çoğu muhakkak bunu yapmaz. Yapamaz. Şurada müşterek de ama şurada neydi? Farklıydı diyor. He. Müşterek olan neydi? Gayrı enne he. fiyhi. He. Neydi o? Ve tevhifune fihi Minel gutay a. Şimdi bakın oraya. Diğer rivayete bakın. He. He. Fetaklifune fihi minel gutai'a. Aynı şey. Gördün mü? Sonra gale Said. Said İbni Ebi Arif'e diyor ki. Ev gale minet ve da hurmadandı. <gülüyor> he. Bakın. Diyor ki. Evit temri velma. Velem yegul gale Said. Ev gale minet temr. <gülüyor> he. Diyor ki. Burada doğrudan ne yaptı? ne söyledi? İçinde ufak hurma veya kuru hurma ile suyu karıştırırsınız lafzı vardı ama öbürkünde ne demişti? Parantez içinde gale Said. Açın bakın. Said dedi ki et temur ya da hurmadan. Burada Said dedi yok. Yani velem yegul demedi. Diğer rivayette olduğu gibi Gâle Said'un Evgâle temur O yok burada. Ha, İbni Uleyye Said böyle de dedi diyor. Ama İbn Ebi Adi onu zikret. Gördük mü? Heh. Bu da ayrı bir özellik. Bu da ayrı bir özellik. Evet. Bir sonraki rivayeti alalım. Kâle İmâmu'l-Muşrim Mahmûlla, kâle haddeseni Muhammedu binü Bekkârin el-Basrîy. Mekkârin el-Basrîy. Bekkârin hmm. el-Basrîy. Kâle An ibnni Juraycin tahvil Galatisini Muhammed ibn Rafi'in Rafi'in ve lafsu lahu Galatisna Abdurrezzak. Ana bunu Juraycin Gal haber ana. Çıkmamış orada herhalde. Akber, akber, akber. İşte bakın öndeki senin öndeki Muhtemel yani muhtemelen Nusalardan ama işte karşılaştım. mı haber ana. Gal haber ana. Hattasana Abdurrezzak kalem burada sen diyeceksin, yok, ah, mi, var, diyeceksin akber ana olacak. Akber ana var Kale diyeceksin. Akber ana Kale, ana Yok yok. Hayır. Haddes ana Abdurrezak diyor ya sonra akber ana İbni Cüreyç var. O araya Kale akber ana İbni Cüreyç diyeceksin. Kale haddes ana Abdurrezak gale akber ana Gale akber ana İbni Cüreyç İbni hmm. E ne oldu burada? Ya e ne olacak? E işte yanlış çıkmış. İbni Cüreycin gale akber Ebu Re Ebu gaz etem. Hmm. Ebu gaz etem. Enne Ebu Nadra qala akhbarahu. Yok, gal yok. Enne Ebu Nadra akhbarahu. Akhbarahu. Hasanan. Akhbara huma. Enne hmm. Ebu Said el-Khudri akhbarahu enne wafat Abdul Qais, Abdul Qaisi lamma ata Nabiye Allah sallallahu aleyhi ve sellem qalu ya Rasulullah, ja'alna Allah fida'ekan. Mawza yesluhu lana min el-ishribati la tashrabu fin naqir qala la tashrabu la tashrabu la tashrabu ya içmeyin fin niye naqir budi içsin la tashrabu içramu la fin naqir qalu hmm. ya nabi allah jana allah fidaeka aw tadri ev var mı Ev var hocam. Fida eke. Fida eke ev. Yok ev yok. Ma da yasluhu, At yani onu sayan çok itimat etmeyin. <gülüyor> demek ki. Ev var. Hmm? Ev var. Fida tedriyem. Ev va tedriyem. Ama e, yani e, hmm. galüya nebiye Allah. Evet. Ev va tedriyem. Yok önce cealan Allah fida eke sonra. Ev va tedriyem. Ev va tedriyem. Alttakinde var üsttekinde yok. Daha sen üst satırı okuyorsun mübarek. Hocam. Bizde de var hocam. E, la, teş rabu fit nafir, qala yani bı yallah, jana allahu fit dake, ev, man. Tamam, yani ikinci okuyorsun sen. Üstte bir tane daha var. Üstten al. Qalu yani bı yallah. Qalu ah, yani bı yallah. Semia Aden Allah. bir üstü o, ikincinin bir üstü. Doğru oku ondan sonra oraya geç. Allahu fidaike. Tamam. Devam. Maza. Maza yeshru lena min el-eshribeti. Min el Min el Yanlış oku Ha, fekale. la Tamam, bir daha ne dediler? Kal, قالوا يا نبي الله Allahu الله فداك او eve, eve tedri, Hı, şimdi oldu he qala nam el cisu yunqaru wasatu wasatuhu fid dubai wala fil hamtmeti Ve alaykum bil mu'ki evet mukimi mukamın mukamın muka. bil mukam mukam evet Evet. Okuyalım şimdi tercümesini. Bana Muhammed bin Bekkar el-Basri rivayet etti. Kimmiş o? Ebu Abdillah Muhammed bin Bekkar Bağdatlıdır. 145'te doğmuş. 238 ölmüş. Güzel. Bize Ebu Asım ki el-Ahval'di geçmişti daha önce. Evet. İb ne kimmiş o? Ebu, Ebu Asım. Ebu Asım hak bin Mahlet. Evet. 122'de doğmuş, 212'de ölmüştür. Evet. evet. İbni Cüreş'ten rivayet etti. Ha, şimdi İbni Cüreş'ten. Evet. Demek ki burada İbni Cüreş'te ne yaptı senet? Birleşti. Birazdan anlayacağız. Evet. Devam et ve yani tahvil. Bana Muhammed bin Rafi dahil rivayet etti. Ha, yani mi? kime? i̇mam Müslim'e. Evet. bu lafız onundur dedi yani ki, ki bu lafız altta zikredeceği lafız Muhammed bin Rafi'nin lafısı evet Evet. dedi ki bize Abdurrezzak rivayet dedi e, ilkinde Muhammed bin Bekkar o Ebu Asım'dan burada Muhammed bin Rafi Abdurrezzak'tan evet o da dedi ki bize İbni Cüreç haber verdi evet demek ki İbni Cüreç'te ne yaptı birleşti yani İmam Müslim bunu İbni Cüreç'e kadar iki kanaldan rivayet ediyor Şeyhi ve şeyhinin şeyhi farklı. İlkinde şeyhi Muhammed bin Bekkar, onun şeyhi Ebu Asım. İkincide Muhammed bin Rafi, evet onun da şeyhi Abdülrezzak. Ama hem Ebu Asım hem de Abdülrezzak kimden rivayet ediyor? İbnü Cüreyş'ten. Peki niye birleştirmemiş? Yani şöyle yapamaz mıydı? Daha önceden de geçmişti halbuki. Ne derdi? Haddefeni Muhammed bin Bekkar... Gale haddefena Ebu Asın tahvili oraya koyardı. İbni Cüreyci'ye zikretmezdi. Çünkü aynı adamda birleşmiyor mu? Hayı oraya koyar derdi ki ve haddefeni Muhammed bin Rafi' ve lafz lehu gale haddefena Abdül mesela ne derdi? An ne derdi? İbni Cüreyci. Anladık mı? İbni Cüreyci iki yere geçmiyor mu? İlkinde İbn-i zikretmezdi. Ne yapardı? Bana Muhammed bin Bekkar. Ona da Ebu Asım. Senet değişti. Bana Muhammed bin Rafi. Ona da Abdülrezzak kimden? İbn-i Niye iki kere İbn-i Cüreyş geçmiş? Daha önce geçti bu. İkincide bize de Evet. İlkinde an var. Ebu Asım anla i̇bn Cüreş'ten duyduğuna ne yapıyoruz onu Buhari Müslim rivayeti olduğu için hamle ediyoruz ama etmeye bilirler ama ikincisinde bizzat Abdülrezzak İbn-i haber aldım işittim diyor anladık mı ha. İlkinde an var ikincinde akber ana bize haber verdi An bam ben yani işitmiş olabilir etmeyin Ama Buhari Müslüm rivayetlerini neye diyoruz. Ama işte yani bak biri çıkar da hamletmez diye İmam Müslüm ona da tak tak bir tokatı vuruyor. Gördük mü? Ya i̇şte böyle. Bitmedi. Ha, devam. Devam. Dedi ki bana Ebu Kaze'a. Evet. evet. Diyen kim? İbni Cüreyç. Her iki kanalda da diyen ne diyor? Bana kim rivayet etti bunu haber verdi? Ebu. Evet. kaza Evet. Evet kendisiyle Hasana Ebu Nadır'ın haber verdiğini söyledi. İkisiyle, bir daha, bir daha, bir daha baştan al. Baştan al. Bana, ee, e, dedi ki İbnü Cüreyş haber ver. Dedi ki yani diyen İbnü Cüreyş bana ebu Kazaya al. Kendisiyle Hasana Ebu Nadır'ın haber verdiğini söyledi. İkisiyle, evet. Evet. Kendisiyle Hasana Kim haber veriyor? Ebu Nadır'a. Evet. Yani ne diyor Enne Ebu Nadre Yani Ebu Nadre bana yani kime Ebu Kazaya haber verdi. Başka kime? Ve Hasanen ve Hasana akhbara Evet, devam et. İkisini de Ebu bu Said Hudri'nin kendisine şunu haber verdiğini söylemiş. Evet. İkisine de kim? Ebu Nadra. Şimdi iyi bakın. Dedi ki bana Ebu Kuza'a kendisiyle Hasan'a Ebu Nadra'nın haber verdiğini söyledi. Evet. Bana Ebu Kuza'a ya da Kaza'a kendisiyle Hasan'a kimmiş o Hasan? Hasan bin Müslim Mekkeli. Tağustan evvel vefat etmiş. Ebu Kaza'a ya da Kazakim, kim? Süveyd bin Hüce'r el-Bahili nereli? Basralı. Ne diyor? Diyor ki bana Ebu Kaza'a kendisiyle Hasan'a Ebu Nadran'ın haber verdiğini söyledi. Evet. Kendisiyle Hasan'a. Kim kendisi? İbni Cüreyç. Bana Ebu Kaza kendisiyle Hasan'a evet Ebu Nadra'nın haber verdiğini söyledi. İkisine de kim haber vermiş? Ebu Said el Hudri. Evet. Neyi vermiş haber? Abdülkas heyeti peygamber sallallahu aleyhi ve Sellem geldikleri vakit Ya Nebiye Allah Allah bizlere sana feda kılsın. Bize içki kaplarından hangisine elveriştir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nakeden içmeyin buyurdu. Heyet Ya Nebiye Allah Allah Allah bizde sana feda kılsın Nakirin ne olduğunu sen biliyor musun? Diyorlar. evet ortası oylan hurma kütüğüdür dubba'dan da hantemden de içmeyin siz ağzı bağlı kaplardan ayrılmayın diyorlar. Yani şimdi burada bak sadece e, ifadeyi ne yapmadı nakire vermedi yine dubba'dan da hantemden de içmeyin dedi siz ağzı bağlı kaplardan ayrılmayın yani hangi kaplar? deri kaplar evet kırbalar Tulum ya da neyse işte. Sutulumu diyoruz ya. Heh. Onlardan ne yapmayın? Ayrılın. Ayrılmayın dedi. Evet şimdi okuyalım şer, şerhi. Bu hadisin isnadı müşkilattandır. Müşkilattan? Sayılmıştır. Heh. Bu sebeple hadis imamlarının... Ne demek? Sorunlu sayılmıştır. Heh. Bu sebeple hadis imamlarının onun hakkındaki sözleri birbirini tutmamaktadır. Hatta birçok hadis hafızları bu bapta hataya düşmüşlerdir. Mesela İmam Ebu Musa el İsfihani bir cüz kitap yazarak güzelce tahkik ve izah etmiş. Sonra onu İbn Salah kısaltmış. Yani demek ki he Ebu Musa el İsfihani bu kitapla alakalı özellikle ne yapmış? Bu hadisle alakalı bir cüz yazmış. Daha sonra İbn Salah onu uzun görmüş ve kısaltmış. Peki neymiş hulâsası? Meskur tahkikten anlaşıldığına göre bu hususta hataya düşenlerden biri ve bu nev'i Nuhaym İsfahani'dir. Ebu Nuhaym el-İsfahani Hatay'a düşmüş. Evet. Bu zat Sahih-i üzerinde telif ettiği müstahrecinde He, yani, Müstahrec sahih Müslim diye bir kitabı var. Evet. Devam. bu bu Buzata, annâ ve Evet. Burada bir sürü akhbere. Kim kime haber verdi? Sorun. Evet. He. Bana Ebu Kaza'a haber verdi. Dedi ki bana Nadra ile Hasan'a Ebu Said, Ebu Bir dakika bana yok ya. Üretme. Bana Ebu ha, Kaza'a haber verdi ki Ebu Nadra ile Hasan'a Ebu Said'i Hudri'nin kendisine şu hadise haber verdiğini bildirmiş. Bir daha oku anlasın millet. Bana Ebu Kaza'a haber verdi ki Ebu Nadra ile Hasan'a Ebu Said'i Hudri'nin kendisine şu hadise haber verdiğini bildirmiş. Evet. Demektir. yani Yani? Evet. Şu halde Hadisi Ebu Said'den Ebu Kaza işitmiş ve onu Ebu Nadre ile Hasan'a rivayet etmiş olur ki o halde diyor. Bu hadisi Ebu Said'den Ebu Kaza işitmiş ve onu kime nakletmiş? Ebu Nadre ve Hasan'a. Evet. Bunun hata olduğu şüphesizdir. Evet. Böyle değil. Evet. İkinci hata yapanların başında Ebu Ali el Gassani gelir. Gassani İmam Müslüm'ün buradaki rivayetini reddederek bana Ebu Kaza'a haber verdi ki Ebu Nadra ile Hasan, Ebu Saidin ona Ebu Nadra'ya haber verdi hadisi kendisine ikisi haber vermişler demiş. Yani tam farklı. Kim kime haber verdi ha? Demek oluyor ki. Demek olur ki Hazreti Ebu Saidi Hudi Rabbi Allah an hadisi yalnız Ebu Nadra. hadisi yalnız Ebu Nadra işitmiş. Hı. Fakat Ebu Kacaya Hasanla birlikte rivayet etmişler. Evet. hakika Gassani'nin iddiası budur. Bu bapta birçok lafızlar Gassani'nin izinden hafızlar. Hafızlar Gassani'nin izinden gitmişler. Hatta onlara göre buradaki Hasan'la Murat Hasan'ı bahsediyor. Halbuki Hasan'a değil, Evet. Halbuki mesele onların dediği gibi değil. Müslim e rivayet ettiği gibi. Yani gibidir. Gibidir. Yani hadisi Ebu Saidü Hudri Ebu Said radıyallahu anh'tan Ebu Nadra işitmiş ve onu bu kaza ile Hasan'a rivayet etmişler. Hafız Ebu Musa el-İsbihani'nin beyanına göre burada zikri geçen Hasan Hasan bin Müslim'dir. İbn-i Cürek Meşkur Hasan'dan buradaki hadisten başka hadislerde rivayet etmiştir. Evet. Ebu, Mes Ebu Mesud Ed-Dimeşki ile diğer bazı ulema hadisin senedinden Hasan'ı çıkartmışlardır. Zira zikri işgala yol açmasına rağmen rivayette bir dahlu tesiri yoktur. Ceylanallahu fidaeke cümlesinden murat Allah seni belalardan korusun demektir. Bu hadise bu hadise bu hadise ait hükümler yeri geldikçe yukarıda geçen rivayetlerde görüldü. Son rivayette ayrıca bir Müslümana Allah beni sana feda kılsın denilebileceğine delalet ediyor. Evet yani e, e, hatta yani e, şimdi bu feda kelimesini duyunca eee işte saddam içinde he, e, kanımız canımız sana feda olsun diye meşhur ne vardı? He, he, he, meşhur ne vardı? E, i̇şte slogan vardı ama işte o öyle değil. Öyle değil yani e, cevaz var ama kullanmamıştır bu cevazı ümmet. Yani kanımız e, Allah'a ve Resulüne feda olsun, onun yoluna feda olsun. He, ümmetin halifesine de feda olsun bile. Demek yeri geldiğinde çok ne karşılanmamıştır? Hoş karşılanmamıştır. Yani çünkü e, yeryüzünde Allah'ın gölgesi olduğuna göre asla feda olmasını vurgulamak nedir? Çok daha nedir? Evladır ki asla. Asla oldu mu zaten itaat olmuş olur. Evet. Ve burada hadisin senedinde problem var. İsimler peş peşe gelmiş. Onlar sizin aklınızı bulandırmasın. Yani çok da bizi bağlamıyor. Yani işte Alimler zaten diyeceklerini demişler ama buradan biz şunu anlıyoruz. Yani demek ki Said İbni Ebu Aribe dışında bu hadis İbni Cüreyş tarafından da ne yapılmış? Rivayet edilmiş. Bizi bu bağlasın. Son rivayette demek ki ihtilak, gayri ihtilat diye bir problem yok. Bunama, bunamama diye bir problem yok. Evet. Yedinci bapta kalalım inşallah. Bab-ı dua ile şehadeteyn ve şerail İslam iki İki kelime-i şehadete ve İslam'ın şarlarına davet babı ee, uzun bir bab değil zaten ee, 181 de bitiyor sayfa 181 de bitiyor evet 3 ee, rivayet var inşallah önümüzdeki ders bunu bitireceğiz 181'e kadar okuyun evet 3 rivayet var arkadaşlar 29 30 ve 31 önümüzdeki ders bunu okuyun okuyup gelin inşallah 181 de ne yapalım o babı da alalım Suhan ki Allah'ın müvbihamdeki eşe dönüle ilen testatür ve tu bilek.